The falling leaves Zamanlar değişirken Popülerunch şarkılarıyla yarım müzik. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. They are a-changin'. Evet, zamanlar değişirken 102. programa hoş geldiniz. Bob Dylan müzikleriyle yarım yüzyıl alt başlığını taşıyor programımız ama bugün bir değişiklik yaptık. Tom Pet ile girdik ve bugün yaptığımız değişiklikler bununla e, sınırlı kalmadı. Aynı zamanda iki programı birleştirdik. Bizden sonra gelen sarhoş hatlar zamanı programıyla birleştirdik ve e, giriş parçamızdan da anlamış olacağınız gibi... Geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan Tom Petty'i anıyoruz iki program olarak. Ee, yani kişisel olarak konuşayım tabii ki bunlar hep sübjektif. Ee, kişisel olarak benim için <gülüyor> epey ağır bir darbeydi e, Petty'nin beklenmedik ölümü. Adamın hem e, duruşu hem belki de tipine kadar sanki sonsuza kadar orada olacakmış e, gibi duruyordu. Hiç değişmiyordu. Yani ben çocukken Tom Petty neyse işte bir sakal bıraktı falan sonra... <gülüyor> e, ve trompeti ölünce ben kendi adıma yani ne kadar fazla aslında trompeti de e, sevdiğimi anlamış oldum. Biraz e, kötü bir uyanış oldu ama böyle her neyse bu programda bu programlarda güzel bir şekilde almaya çalışacağız stüdyoda. altı güzeldir her zaman gibi var e, aynı zamanda stüdyoda. E, <gülüyor> evet hakip bırak atlar, zamanının yapımcısı ve sunucusu bizlerle beraber. Evet, Big Varol var Ünil'de e, salmadık, o da bizle evet. bir min, mini nehir aslında. Nehir programı bir bir 3 saat istiyor insan en aşağı ama Mi, mini nehir diyelim buna bu akşamlık. 2 saatlik bir nehrin kaynağı olarak Varol'a başlatmıştı zaten. Evet, telefon hattımızda evet. da Güven Güzeltene var, e, yörüngeden katılıyor. Evet, ben de buradayım, merhabalar. Ee, çok kısaca söyleyeyim nerede kalmıştık ee, bir parantez açıyoruz bugün ee, Bob Dylan'ın Hristiyan üçlemesini bitirmiştik 1979 80 de çıkmış olan 3 albümünü çalıp sonuna kadar gelmiştik Slow Train Coming, Save ve Shot of Love ee, bir sonraki albüm 1983'te çıkacak Kafirler başlığını taşıyor Infidels e, büyük ihtimalle gelecek hafta onu çalmaya başlayacağız. Fakat şimdi Akif'in yaptığı gibi söyleyeyim. E, Tom Peti parantezinde nehir program şeklinde zamanlar değişirken sarhoş Atlay zamanı birlikte 2 saat boyunca karşınızda olacak. Evet. E, acı bir vesileyle e, iki programı birleştirip bir anlamda e, Tompeti'yi Peti'yi e, uğurluyoruz. Bir anlamda son vazifemizi bizlerde. Pazar kuşağının Tom Petty severleri olarak yapacağız bu akşam programı Tom Petty'nin grubu Heartbreakers ile yayınladığı ilk albüm ilk albümde yer alan Breakdown isimli şarkıyla açtık albümde Tom Petty and the Heartbreakers ismini taşıyor albümde yer alan öne çıkan şarkılardan biriydi iki saat boyunca sizlere Tom Petty diskografisinden ee, seçkiler sunmaya çalışacağız. Kronolojiye kadar dikkat edeceğiz. Ee, ama bu konuda söz vermiyoruz. Ee, ve elbette e, Bob Dylan ile ilgili de bir parantez açacağız. Çünkü kariyerinde e, hem Bob Dylan hem Tom Petty'nin e, kişisel e, müzikal e, seyahatlerinde, seyirlerinde birbirlerine açtığı e, özel köşeler var. O köşelere değineceğiz. Sadece Tom Petty değil bu anlamda Bob Dylan ile birlikte kadrosunda yer aldığı Traveling Wilburys'e de vuracağız. Ve 1986-87 yıllarında Bob Dylan'ın Tom Petty ve Heartbreakers ile çıktığı turneden, iki farklı turneden kayıtlara da yer vermeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz iki şarkı anons edelim. Evet, üst üste iki parça çalalım. Ee, bu arada giriş parçamız Breakdown'du. Tom Petty and the Heartbreakers'ın 77 tarihli kendi isimlerini taşıyan albümlerinden. Şimdi üst üste Anything and Roll gelecek. Yine 77 tarihli ilk albümden ve sonrasında da 78 tarihli You're Gonna Get It'den You're Gonna Get It. <gülüyor> I'm the th iki parça dinledik. Tom Petty and the Heartbreakers'dan önce 1977 yılından Anything That's Rock and Roll, sonra da arkasından 1978'den You're Gonna Get It aynı adlı albümden geldi. Evet, Tom Petty geçtiğimiz haftalarımızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle biz de kendisini anmak üzere bir nehir programı yapıyoruz Açık Radyoda. ...zamanlar değişirken, sarhoşatlar zamanı... ...ve hatta The Big Easy'i de... ...dahil ettik aramıza. Ee, yaparken de... ...iyi zamanlar geçiriyoruz ve... ...burada biz şarkıları çalarken kendi aramızda... E, ...konuştuğumuz bir şey var. Herkes Tom Pet'i öldüğü zaman... ...benzer duygular yaşamış stüdyodaki. Ya... ...meğer ne kadar çok seviyormuşuz Tom Pet'i'yi. Hani sanki yaşarken bilmiyor muyduk biliyorduk ama... E, ...öyle bir duyguda olmuş. Hatta ilk... E, ölüm haberi düştüğünde önümüze... ...sosyal medya aracılığıyla ben gördüm... E, ...kısa bir süre sonra... E, ...haber geri çekildi... E, ...yani e, ölmemiş olabilir... ...hayata tutunuyor... E, ...şu an kesin bir durum yok gibi... E, ...bir ikinci haber dalgası gelince... E, ...ben biraz... Mutlandım diyeyim. Ee, hani inanmak istemedim çünkü ilk gördüğümde e, habere. Hatta Özge'ye sordum. Tom Peti haberi doğru olabilir mi diye. Hmm. E, ama ne yazık ki ertesi gün e, resmi açıklama da geldi. Hem e, kendi arkadaşları ve ailesinin e, bir açıklaması oldu. Hem diğer kaynaklar da doğruladı. E, 66 yaşında kalbi durdu ve e, dünyayı terk etti Tom Peti. Evet çok ilginçtir ee, ölmeden de sadece birkaç gün önce verdiği son mülakatında e, tur bunun yaptığının aslında son turnesi olduğunu e, söylemişti. Çok ironik oldu bu şekilde tamamlaması çünkü torunuyla daha fazla vakit geçirmek istiyormuş. İşte bu da e, üzücü bir tarafı yine ironik bir şekilde e, turneye çıkmanın kendisini genç tuttuğunu da söylemişti. Evet, e, sıklıkla John Lennon'ın atfedilen şekliyle hayat siz başka planlar yaparken başınıza gelen şeydir John Lennon dememişti bu lafa ama e, belki de bunu tekrarlayıp devam etmek lazım bir sonraki parçayla. E, Klonicil ile devam edelim. Tom Petty ve Heartbreakers e, ilk albümünden sonra e, ardışık yıllarda yani peş peşe. 77, ve 78 ve 79 yılında 3 albüme her yıla bir albüm e, sığdırıyor. E, şimdi 3. albüme uğrayacağız. E, Damn the torpidos albümümden Here Comes My Girl. Tom Petty'den dinledik. Here comes My Girl, 79 tarihli Damn The Torpedoes isimli albümden. Bu albümde e, benim Petty albümleri içinde. Belki de en sevdiğim demeyeyim ama... En sevdiğim değil ama ikinci sırada yer alıyor. İsmi de ilginç. E, Tom Petty Güneyli, e, Gainesville, Florida'dan. Ee, ve işte kariyerinin ilk dönemlerinde bayağı işte konfederasyon bayrağıyla verdiği pozlar falan var. Daha sonra gençliğine dönüp de biraz salakmışım şeklinde e, tırnak içinde değerlendiriyor kendisini. Ama e, ilk dönemlerinde işte e, o güneyli e, haleti ruhyesinden epey e, payını almış e, bir görüntü veriyor. Damli Torpidos e, sözü ise torpido bu arada eski deniz mayınlarına verilen isimmiş. David Fergut, e, Federasyon Generali, Federal e, nedir? Amerika Birleşik Devletleri Generali e, iç savaş sırasında e, Kuzey'in e, Mobile Alabama e, deniz kuşatması sırasında, e, o deniz savaşında ettiği bir sözmüş. İşte gemilerinden bir tanesi filodaki e, mayına çarpıp batıyor. Bunun üzerine diğer gemiler duruyor. O da ne duruyorsunuz? E, lanet olsun mayınlara e, tam yol ileri e, emrini veriyor. İşte o Demri Torpedoes albüme ismini veren sözü de oradan alınma. Tom Petin'in de böylece e, işte güneyli e, yönüne e, böyle bir referans da vermiş olalım arada. Evet e... Çok önemli bir müzisyen olduğunu belirttik. Ee, onun dışında çok e, cigarasıyla, duruşuyla çok e, önemli bir e, insan aynı zamanda e, ilkeler anlamında. E, bunu ortaya koymak için de bu meşhur davalarından bir ikisinden söz edebiliriz. E, kariyerine Shelter Records isimli bir e, şirketle başlıyor. Daha sonra Shelter Records, e, Tom Petty ve arkadaşlarının rızasını almadan Sözleşme hakkını başka bir şirkete, MCA'ya e, satıyor, e, devrediyor ve e, Tom Petty bu işe çok bozuluyor e, ve dava açıyor. E, dava uzun sürecek ve en son Tom Petty kazanacak ama e, o dava sonuçlanmadan e, sözleşmede tahayyüt ettiği albümü şirket için kaydetmiyor e, ve ikinci albümü kendi imkanlarıyla kaydediyor vesaire. Daha sonra bir şekilde MCA ile de bağını koparacak. Ee, 1981 yılında geldiğimizde de Hard Promises isminde bir başka e, kariyerin dördüncü albümü. Burada da ilginç bir dava hikayesi var. Ee, burada da MCA e, kendisine sormadan albümün raf fiyatını 1 dolar arttırıyor. Ee, buna da tepki koyuyor. Yani Olması gerektiği fiyatın neden üzerinde bir fiyatla ...dinleyiciye bu albüm satılıyor diye... ...ve oraya da dava açıyor... ...onu da kazanıyor ve bu dava çok... E, ...önemle anılan... Da, emsal davalardan biri olmuş evet. herhalde. Evet bu gidişle... Pi, ...plak fiyatları... ...20 dolara e bile vurur... Bu, ...böyle yapmamalıyız diye... ...aslında CD'ler çıkmadan... ...kısa bir süre önce yapılan bir... ...şey bu kavga bu... ...ama... E, ...şunu da belki belirtmek lazım... Tom Petty e, bu kavgalar sırasında o kadar e, derin bir şekilde geliyor ki bu mücadeleyi bir noktada kişisel olarak e, iflasını da açıklıyor. Bayağı iflas ediyor. Beş kuruşu kalmıyor da mı? Hmm. Tamamen prensipler yüzünden. Yoksa hani hiç bunları aldırmasa parasını da alıp cebine koyar bir şey de olmaz kendisine ama e, iflasa kadar gidiyor. Buna rağmen bu ...kendisinin e, ne müzikteki yolculuğunu engelleyebiliyor... ...ne de bu işte yanlış gördüğü şeylere karşı yaptığı mücadeleyi engelleyebiliyor. Sonunda zaten da, daha çok satan arkasından bir albüm daha yaparak... ...bu şeyi dönemi de geride bırakmayı biliyor. Öte yandan e, reklamını da yapmıyor tüm bunları yaparken. işte kendisini kurban konumuna koymuyor veyahut... E... ...bir şehadet mertebesine... E, ...yerleştirmiyor. E, o bakımdan da gerçekten... E, ...müzik... üstünde az rastlanır türden... E, ...bir sanatçı. Çok iyi bir müzikin olmasının yanı sıra. Evet çok... E, ...aynı zamanda alçak gönüllü de bir insan... E, ...kendisinin... ...müzik dünyasındaki... ...yeriyle ilgili de... ...diyor ki... E, ben işim bittiği zaman rock müzik dünyasında kendime ait küçük de olsa bir e, yer açabildiysem, bir seda bırakabildiysem, bir farklı bir şey yapabildiysem zaten başka bir şey istemem. Tek beklentim de budur diye aslında örnek olacak bir şey de gösteriyor, tavır da gösteriyor. Güven abi senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Bir seda bırakmış olduğu da aslında kesin ...mahir senin yolladığın bir makale vardı... ...Courts... E, ...dergisinde yayınlanmış... ...orada hangi müzisyen hangi nereye etkilemiş... ...ya da kimlerden etkilenmiş... ...diye bir liste yapmışlar... E, ...en çok müzisyen... E, ...etkileyen... E, ...Group Beatles çıkmış... ...1230 müzisyeni etkilediği... E, ...söyleniyor bir liste göre... ...arkasından hemen arkasından... ...Bob Dylan geliyor... Fakat e, çok da uzak olmayan bir yerinde listenin Tompette'nin adını da görüyoruz. E, i̇çinde Babbalan ve Chuck Berry'nin de olduğu 23 kişiden etkilendiği bu e, araştırmaya göre e, kendisinden daha genç 70 müzisyen de etkilediği Tompette'nin e, yazılmış. E, dolayısıyla bir işe bırakmış olduğu, e, bunların ötesinde de giden aslında bir işe daha bırakmış olduğu açık. Evet, bu kadar konuşmuşken o zaman e, ne yapalım? Bir sonraki şeye geçelim mi, albüme geçelim mi? Geçelim. Yıl 1981, e, az önce bahsettiğimiz e, fiyat artışına konu e, plak, Hard Promises albümü. Bu albümde sizlere iki şarkı göndereceğiz. Bir tanesi bu albümde yer alan Tom Petty ve Steve Nicks'in birlikte söyledikleri bir düet. Şarkının ismi Insider albümde yer alan tek düet. Tom Petty diskografilerinde yer alan belki de tek düet. Grupla beraber yaptığı albümlerde yer alan diyelim. Ee, hemen arkasından Steven Nix'in ilk albümüne gideceğiz. Bella Donna ismini albüm. O da 1981. Neden bu albüme gidiyoruz? Hani Tom Petty programı yapıyorduk diye soracak olursanız bu albümde e, albümün meşhur şarkısı Stop Dragging My Heart Around. Tom Petty ve Heartbreakers imzası taşıyor. Aslında bu şarkı Heart Promises albümü için yazılmış bir Petty ve e, Campbell şarkısı. Ancak e, Albüm, e, albümün e, şirketi bu şarkının sözlerini e, daha çok e, bir e, kadının söylemesiyle e, daha etkili olabileceği yönde bir yorum yapıyorlar. Benzer bir yorumu daha önce e, Tina Turner'ın e, Private Dancer şarkısı için Mark Knopf'lara da yapmış e, vaktiyle plak patronları neler düşünüyorlar değil mi? Valla plak patronları bilmiyorum da meşhur bir örneği de yine Bruce Springsteen ve Patti Smith'in Because the Night. Because the Night evet. kesinlikle. Bu da onlardan biri. Yani o parantezde bir program yapılabilirmiş neredeyse. <gülüyor> Çıkabilir evet. evet. Dolayısıyla bu şarkıyı aslında Tom Petty ve e, The Heartbreakers'dan dinleyecekken Steve Nix yorumuyla dinliyoruz ama e, Steve Nix'e bu e, şarkının kaydında elbette Tom Petty ve Heartbreakers eşlik etmiş sadece bas gitarda. Ee, grubun bahçesi değil e, Blues Brothers'dan tanıdığımız e, ismini hatırlayamadım belki şarkı söyledikten sonra çaldıktan F sonra, sonra söyledik Donald, Donald Duck'dan evet, evet. evet kesinlikle bastı o yer alıyor ee, ve nefis bir şarkı dinleyelim bence dinleyelim <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'dasınız. Zamanlar Değişirken programı Sarhoşatlar zamanı ile birlikte Tom Petty e, uğurlaması, anmasıyla e, devam ediyor. Nefis bir şarkı dinledik. Steve Nicks'in ilk albümü Belladonna'da yer alan bir Tom Petty e, şarkısıydı. Ve programa e, bakıyorum birinizi seçmem lazım. Mahir Uğurlu ile devam ediyoruz. <gülüyor> Peki, <gülüyor> kurayla seçiliyor bizde. Evet, e, Tompetiyi uğurlamaya devam ediyoruz. Şimdi e, bir başka parça daha dinleyelim o zaman çok fazla uzatmadan. Çünkü e, 80'lerin ortasına geliyoruz. Artık e, Traveling Wilburys dönemi'ne de yaklaştık. O da epey heyecanlı. Bir de dinleyeceğimiz parçayı ben çok severim. Şeyden orada bir ufak parantez açıp e, Tom Petty'nin e, çok iyi bir müzisyen olmasının yanı sıra aynı zamanda e, zamanın ruhunu da iyi takip ettiği ve işte çalıştığı e, yönetmenlerin falan klip yönetmenlerinin epey e, iyi olduğunda vurgulamak istiyorum. E, şimdi dinleyeceğimiz e, parçanın klibi de parça ayrı güzel ama klibi de ayrı güzeldi. You Got Lucky 82 tarihli Long Before Dark albümünden. Ee, ve aslında bir e, şey başlatmıştı, ee, bir e, nasıl diyeyim, Tom Petty'nin kariyerinde çok sık göreceğimiz bir yükselen bir eğilim başlatmıştı. Ee, hep e, epey eğlenceli veya e, izlemesi son derece keyifli e, video klipler de çekmişti bu tarihten itibaren. E, Yugat'laki de e, böyle bir klibe sahip olan ilk parçasıydı benim zihnimde kalan. Ee, biraz da böyle çocukluğumun ilk dönemlerine rast gelir. Ge Geçte izlemiş olsam. O yüzden aklımda epey yer etmiş. Öyle olur ya hep. Ee, neyse şimdi çok da uzatmadan şarkıya girelim diyeceğim Senin ama... Senin ilk sen. gençliğin MTV ile geçmiş. Bu, bu, bu, Öyle bu, bir dönem oldu tabii. Bu, bu gerçeği kabullenelim. Hiç gocunmam. <gülüyor> <gülüyor> İstersen şöyle yapın. Bir şarkı daha çalalım Long After Dark'ın ardından. Çalalım. Yani iki şarkı, evet, iki şarkı e, double play işte. yapalım. 1985 tarihli albümümüz Southern Accents ve bu albümde yer alan büyük bir tompeti şarkısı. Aslında Eurythmics grubundan Dave Stewart'ın katkısıyla yazılmış, ortaya çıkmış bir şarkı Don't Come Around Here No More. Aktarmamız gereken bir anekdot var. Şimdi mi aktaralım şarkıdan sonra mı? Şarkıdan sonra o zaman aktaralım. Tamam. Evet. Bu arada Don't Come Around Here No More'un da klibi harikadır. Yes. Ee, şey, Alice Harikalar Dünyada temalı. O zaman Long After Dark albümünden e, ve sağdurum Accents albümünden e, klipleri çok güzel olan aynı zamanda iki güzel şarkı dinleyelim. E, you Got Lucky ve Don't Come Around Here No More. PTV Heartbreakers'dan arka arkaya iki parça dinledik. İlk önce 1982 yılından You geldi. Daha sonra da 1985'ten Don't Come Around Here No More. E, Anos şarkıdan önce yaptığımız Anosta, da Saldun Exxon's 1985'e daha bir anekdot aktaralım demiştik. E, bu albümün, Saldun Exxon's'ın Kayıtlarından sonra işte albüm mix edilirken bir şekilde Tom Petty bir duygu karışıklığı yaşıyor. Öfkelendiği bir an oluyor ve sinirini boşaltmak için eliyle duvara vuruyor ve bir daha az kalsın gitar çalamayacaktı. Çok iyi bir evet, fikir değilmiş. Neyse ki sonradan iyileşiyor ve bir iz kalmıyor ama aslında bir müddet... Belki de bundan sonra gitar çalamayabilirsin diyor doktorlar oldukça korkutucu bir zaman yaşıyor. Çok ciddi cerrahi e, e, operasyonlardan e, sonra 9 e, ay kadar sonra yanılmıyorsam e, gitar çalabileceği yeniden çalabileceği e, anlaşılıyor. E, bu da böyle bir e, anekdot. Evet öfkeyle kalkan zararla. Otur. oturur örneği oldu. Şu, şu son döneminde... Evet, aslında... Söyle güven. Pardon. E, söyle altı. E, söyle söyle. iki sene sonra başından geçecek bir başka macera daha var 1987'de. Bunu e, o albüme sıra geldiği zaman e, anlatalım. Ben de yalnız şunu söyleyecektim. Bu son e, şarkının yer aldığı albümün adı Southern Accents. Yani güneyli aksanları. Bu e, Mahir'in bahsettiği Florida'daki Gainesville e, şehri, Tampa'nın doğduğu yer aslında tam Amerika'nın işte e, güneyli aksanlarının çok tipik duyulduğu yerlerden e, birisi. E, Florida Üniversitesi'nin e, içinde yer aldığı şehir e, o yüzden gidip gitmiştim var. Çok da beter bir yer. Yani Florida'nın e, denize kıyısı olmayan orta e, kısımları e, çok tutucu, e, muhafazakar işte hala e, e, Amerika'nın Sivil Savaşı'na Güneylerin kazandığını düşünen Konfederasyon bayraklarının dalgalandığı falan bir yerdir. E, tabii Kaliforniya'ya e, falan taşındıktan sonra tam Petin'in ideolojik olarak öyle bir e, ilgisi kalmıyor. Eski Güneyli havası da yok oluyor ama e, Güneyli aksanı her zaman aslında duyulabiliyor. Yani hem verdiği söyleşilerde hem şarkılarında ...işte bu albüme de adını veren... E, ...Güneyli aksanını... ...tam Petty'nin... ...son zamanlarına kadar... ...duymak mümkün... E, ...bir de belki... daha en başta bahsetmedik... E, ...bir el bakışla bakacak olursak... ...kırk e, senelik bir albüm... ...macerası görüyoruz... ...ilk albümü 1976'da... E, ...açılışta... ...ilk parçasına çaldığımız... E, ...Tom Petty and the Heartbreakers... Albümüyle başlıyor Bin, 2016'da geçen sene e, çıkarttı son Albümle işte 40. senesini dolduruyor Bu 40 sene içinde 13 albüm e, Heartbreakers Grubu ile birlikte e, Yaptığı albümler e, Birazdan e, işte 87-89 Kısma geleceğiz 3 tane arada solo albümü var 80'lerde 90'larda ve 2000'lerde Birer tane yapmış kendi başına Gezgin Will Burilerle yaptığı iki albüm var 88, 90. Onlara da geleceğiz. Mad Catz'la yaptığı da iki albüm var. Böylece yani ne etti? 13, 16. Toplam 20 stüdyo albümünden bahsediyoruz. Tompeti özel programına şey miydi? Giriş mıydı yoksa bu e açıklar bir sonraki döneminde. Var mı? var ol abi sen alırsın bunu yaparsın. <gülüyor> Beni biraz aşar ama. Beni biraz aşar sizin Best gibi rockçıların olalım. arasında. Yok canım. Ben çömez. <gülüyor> Bu arada tabii yani tam Petin'in asıl uzmanları ve çok sevenleri Akif'le Mahir aramızda playlist'i de yaptılar. Biz de işte böyle kenardan altı varoladan ufak tefek katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada radyosun yeni açmış olabilecekler için açık radyodayız. Canlı yayın e, 94.9 FM'den e, bir nehir programı yapıyoruz. Tam anması. Şu anda zamanlar değişirkenin saati e, aslında alakası yok da değil. Çünkü Tam Peti'nin sık sık yolu kesişiyor. E, Bob Dylan'da geçenlerde dayaylıydık. Küçük mülakatta Tom çok iyi bir müzisyen olduğunu, iyi arkadaşı olduğunu, onu hep hatırlayacağını falan söylemiş. E, zamanlar kendi saati bitmek üzere aslında neredeyse e, arkadan gelen e, sarhoş atlay zamanında fakat anma programına devam edeceğiz. Biz... E, zamanlar değişirken saatini kapatmadan önce bir parça daha çalalım mı? O kadar vaktiniz var mı? Ee, teşekkürlerinizi etmeden. Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> Ters ayakta kaldım. Bir an kusura bakmayın. Ee, peki o zaman gerçi yani e, program sürüyor olacak ama e, hani zamanlar değişirken saatini kapatırken bu saat ...boyunca bize yardımcı olan teknik masada Selahattin Çolak'a teşekkür edelim. Bu programın destekçisi de e, tanıdık bir isim Zeynep Arıca. E, Orfeus'un e, peşinde programını e, yapmıştı daha önce açık radyoda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, böylece araya başka bir... E, Reklam filan diyecek mi bilmiyorum. Yoksa bir sonraki sarhoşatlar zamanı saatinde de bu anma programına Nehir programın ikinci kısmı olarak devam ediyor olacağız. Evet o zaman şimdi en azından zamanlar değişirken süresini kapatalım ve çıkış olarak iki parça üst üste dinleyelim. Traveling Wilburys Handle with Care ve Twitter and Monkey Man. Enough, but I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. And me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible, but baby. would next to my Zamanlar değişirken. This was Bu yarım biz. There must be hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altın Güzeldere Güven Güzeldere last for desteği için açık radyo dinleyicisi Zeynep Arıcı'ya teşekkür ederiz açık radyo, açık radyo. Açık radyo. Açık radyo. Açık radyo. Jirayrın Volkmeni. Thank you. Tell me, what's your name? Bilindik Ermeni müziğinin öbür türlüsü. Pazar geceleri 23'te Açık Radyoda. I beg Hazırlayan ve sunanlar Sara Usta ve Vartan Estukyan. Açık Radyo. Desteği için açık radyo dinleyicisi Defne Vural'a teşekkür ederiz. Sarhoş atlar zamanı. Konu parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar Yeah. that mess Akşamlar 949 Açık Radyoda önümüzdeki bir saat boyunca Sarhoşatlar Zamanı ve Zamanlar Değişirken ortak yayını devam edecek radyoları yeni açan Açık Radyo dostlarına e, ufak bir bilgi verelim. E, geçtiğimiz hafta e, kaybettiğimiz Tompeti anıyoruz saat 9'dan beri bu hafta Sarhoşatlar Zamanı ve Zamanlar Değişirken yayınlarını bu vesileyle birleştirdik. Saat 9'dan beri canlı yayındayız. Stüdyoda ben Akif Rakatlar, Mahir Ilgaz, Altı Güzeldere, Varol Ünel birlikteyiz. Telefonun diğer ucunda e, Güven Güzeldere sizlere sesleniyoruz ve programı Travelin Wilburys e, ile açtık. Tıpkı e, bir önceki saati kapattığımız gibi. Evet, End of the Line çaldık. Traveling de. Bu parça epey de e, talep olmuştu. E, Twitter üzerinden dinleyici talepleri gelmişti. Özellikle Ümit Şahin. Özellikle <gülüyor> e, Ümit Şahin. E... Onu da analım. E, çok da güzel bir parça zaten. Çalmasaydık olmazdı gerçekten. Evet, Tom Petty e, özel programı yapıyoruz. Ama e, hazır e, bir önceki... Programın, zamanlar değişirkenin temel konusu Bob Dylan olunca e, kesiştirmek çok da zor olmadı. E, çünkü canlı yayının başında da ifade ettiğimiz gibi Tom Petty ve Bob Dylan e, müzikal olarak önemli bir kesişim e, oluşturuyorlar. Bunların en önemlisi hatta belki de tüm zamanların en kıyak topluluklarından biri Traveling Wilburys. E, beş üyesinden biri Bob Dylan, biri Tom Petty. O yüzden e, biraz bu topluluk üzerine konuşmakta e, istedik. Tamam. Traveling Wilburys bir süper grup belki de e, süper grup e, tanımlamasının e, hani günlük kullanıma girmesinin arkındaki ardındaki süper grup çünkü oluşturan elemanlara baktığımız zaman efsane müzisyenler yani efsane derken kelimenin tam anlamıyla efsane müzisyenler hani ya da geçici süper grup bir bir makalede öyle ...anıyorlardı... ...Olabilir... ...Wilbury'leri... ...Evet yani sonuçta iki albüm çıkartıyor ve bitiriyor... Evet. ...faaliyetini... ...Sayalım tek tek bu isimleri... ...Sayalım... ...George Harrison'ın girişimiyle kuruluyor... ...George Harrison... ...sanıyorum kimse kim demez ama hani diyecek olursa... ...The Beatles... ...Bence hiç The Beatles filan demeseydim... ...diyecek olursa o, o, o bizim muhatabımız değildir... ...diye <gülüyor> da, daha ser sert gidebiliriz... Evet. <gülüyor> Roy Orbison var. Ee, Roy Orbison yine 60'ların e, önemli isimlerinden ve e, altın ses Roy Orbison. Bob Dylan diye biri var. Ee... Ki arada böyle bet bir ses çıkınca şarkıda ha, tamam o girdi diye hemen anlaşılıyor. Ee, aslında şöyle hoş bir şey var. Ee, Bob Dylan neredeyse çocukluğunda ilk gençliğinde Roy, Roy Orbison'ın hayranı o Chronicles adlı hatıratında da bundan bahsediyor. Diyor ki Roy Orbison böyle şarkı söylemeye başladığı zaman bir koronun söyleyeceği ses yelpazesinin tamamına tek başına sahipti ve insanı büyüleyen bir sesi vardı. O, o hemen fark edildiler filan falan. Öyle bir gençlik idolüyle beraber şarkı söylemesi çok hoş ama ...sesi hakikaten Roy Orbison... ...gibi olan bir kişiyle... ...aynı anda sö söylemesi de... ...bir bakıma talihsizlik. <gülüyor> evet. Ağır oldu. Peki. Ee, Jeff Lynne var. <gülüyor> Electric Light Orchestra'dan... Abi çok kötü gömdün adamı ya şimdi nasıl devam edelim? Biz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bakın gerçekten şarkıları dinlerken bir bir, bir anda böyle pek bir ses geliyor Roy Orleans'ın üstüne ya bu bu ne filan diyorsun. Ha tamam tamam ya bu şey. USA <gülüyor> for Africa'da da benzer bir durum var. İşte We Are the World, We Are the Children işte, işte paslaşırlarken orada da ...benzer bir yorum yapılabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Her neyse. traveling evet. Wilburys'in geri Je kalanı... Jeff Lynne kaynadı. Jeff Lynne kaynadı. Çok <gülüyor> fena oldu. <gülüyor> Jeff Lynne Electric Light Orkestradan... E, ...prodüktör olarak veya işte şarkı hızlı olarak... ...tabii e, sayısız burada sayamayacağımız kadar... ...şarkıya e, imza atmış bir isim. Çok önemli bir isim. Ve son olarak da Tom Petty. Tom Petty bu isimlere göre aslında o dönemde... ...daha genç ve şöhreti Çok daha az ilk halbimle. İşte 77 tarihli. Daha... Işte Nereden baksanız en fazla 10 senelik bir müzikal geçmişi var ama e, bu efsane grubun içinde yer alıyor. Bu e, Tompette'nin müzisyenliğe ilişkin bence önemli bir e, vurgu çünkü hani bu diğer dört ismin kendi aralarına katması e, Peti'yi e, onu ne kadar aslında yüksekte gördüklerini belki de gösteriyordur diyeyim, e, bilemiyorum. E, bunu vurgulamak lazım. E, i̇sterseniz. Bir de ufak anekdot anlatayım. Kişisel, kendi aramızda stüdyoda konuşuyorduk. Şimdi Travelling Wilburys iki albüm çıkartıyor. Evet. Bu albümlerden birincisinin yo, yo, adı... Yok yo, üç albüm var mı? Abi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇ki. Bu albümlerden birincisinin ismi... ...volüm 1 veya... ...işte birinci... Ne, ...fasikül mü diyeyim, ne, Türkçe <gülüyor> çeviremeyeceğim şimdi. Birinci volüm. İkinci albümün adı da volüm Hayır ben sana getireyim. Hakikaten var. <gülüyor> abi yapma. Ya, duygularımla oynama. Ee, ben tabii o zamanlar internet yoktu. 90'lardan bahsediyoruz. 90'ların başından bahsediyoruz. Ee, birinci albümü aldım. Çok beğendim. İkinci albümü aldım. Çok beğendim. Pardon. Üçüncü albümü üçüncü aldım. Abi. Çok beğendim. İkinci evet. albümü soruyorum. Kimse bilmiyor. Yok yok bizde yok diyor. Ee, bu albümü abartmıyorum. 6,5-7 yıl aradım. ...internet çıktı sonra... ...gözümü seveyim şu interneti. ...evet internet çıktı sonra... ...ve işte bilgi yaygınlaştı falan... ...meğerse e, traveling Wilburys'i oluşturan insanlar... ...bize bir şaka yapmışlar... ...tırnak içinde... E, ...birinci albüm, üçüncü <gülüyor> albüm diye... ...iki albüm çıkartmışlar... ...hayatımın 6-7 senesini yediniz... <gülüyor> ...yok ben yollarım sana... ...şey iki soruyu... <gülüyor> ...sıkıntı olsun. yok... ...bir de Gratis Hits var tabii. <gülüyor> da sen anlattın. <gülüyor> Onu da programdan önce konuştuk. Ee, bu iki albüm... ...bir ve üç simlet çıktıktan sonra... ...bir de e, toplama bir albüm... ...çıkarılıyor. Ee, en iyi... ...şarkıların bir araya geldiği... ...bu albümde ilk iki albümde yer alan... ...tüm şarkılar... <gülüyor> ...var. Ee, yani babalar... ...bizde boş iş olmaz. Biz yaparsak o zaten iyidir. Yalnız volüm 2'den bir parça... ...almamışlar içine <gülüyor> Dikkat çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o Great Assist 2'de çıkacakmış aslında. Evet. Ee, Güven abi sen hatta mısın hala? Ben hattayım. Aslında size de bir sorun var. Dinliyoruz. Ee, e, Traveling Wilburys ismini e, önce Trembling Wilburys e, diye önermiş e, George Harrison. Yani gezici wilburyslar değil de çiçek e, gibi. Fakat Beğenilmemiş. traveling Willbury'de karar kılıyormuş. Yani bu peki traveling tamam, yani seyahk gezgin gezici filan. Willburyler kimdir? Ee, bu gezen Willburyler niye bu adamlara Willbury deniyor filan? Bunu bileniniz var mı? <gülüyor> Net bir cevap veremeyeceğim. Hatırladığım kadarıyla tarih öncesinden kalan bilgiler George Harrison'la Jeff Lynne arasında George Harrison albümlerinden birinin kaydı sırasındaki bir tığınak içinde geyik galiba. Ama emin değilim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani Trembling Wilburys ismini beğenmeyen Lynne sonra Trembling'i öneriyor falan. Fakat benim gördüğüm kadarıyla işin etimolojik kısmından Orta Çağ Avrupa'sında işte böyle bir Wilbury e, fuarları Denilen bir, bir, bir takım e, Eğlenceler düzenleniyormuş Bir de e, Bu tür eğlencelerde Çalan e, ve söyleyen Strolling Tilbury's e, Denen kendilerine Bir takım işte Ozanlar oluyormuş e, Buradan bu ikisinin bir şekilde Karışımından e, kendilerine e, Gezgin Wilburys'ler e, ismini yakıştırmış bu insanlar. E, benim derleyebildiğim bilgiler e, böyle. Bunu da bir olarak eklemiş olalım. E, Harika. Şimdi Traveling Wilburys adının kökenine ilişkin iki teori var. Güven bunlardan birisini söyledi. E, öbürünü hadi ben söylemeyeyim de e, yeterince merak eden şeyler dinleyicilerimiz küçük bir araştırma yapıp bulsunlar ama e, or, orta çağla ve e, şeyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Haçlı seferleriyle ile ilgili Hayda. bir başka şey daha var. Evet. Abi Dan Brown romanı çıkarttınız şeyden bizim <gülüyor> <gülüyor> programdan açısal. <daha cizane. gülüyor> evet. Tabi bu albümlerin e, kartonetlerinde mi diyelim? E, Kitapçıklarında yani plakların ya da neyse hepsinin de bir takma ismi var. E, Bob Dylan'ın e, ilk albümdeki takma ismi Lucky Wilbury. E, üçüncü albümdeki e, ismi ise Boo <gülüyor> Willbury. Tom Petty ise e, ilk albümde Charlie T. Wilbury Jr. olarak e, adlandırılmış. ikinci albümde Muddy Willbury olarak yer alıyor. Hmm. Evet. Bir ufak detay tabii. E, Roy Orbis'in sadece ilk albümde var. Çünkü e, ikinci albümün kayıtlarından önce e, ölüyor. Onu da ekleyelim. Bu albümlerden e, bir önceki saati kapatırken iki şarkı dinlemiştik. Programı End of the Line ile açtık. Şimdi iki şarkı daha anons edelim öyleyse. E, Davullarda Jim Keltner yer alıyor. Fakat o e, grup üyesi olarak... Iı, ...tanıtılmamış... ...fakat bütün ıı, kayıtlarda... Iı, ...bagette, davulda... ...Jim Calton var. Şimdi iki şarkı... ...daha dinleyeceğiz. Peki, o zaman... ...dinleyeceğimiz parçalardan bir tanesi... ...yine yoğun istek üzerine bize gelen... Iı, ...peçeteleri yazılanlardan okuduğumuz kadarıyla... ...yine Ümit bir tarafından. <gülüyor> Birincisi Inside Out... Ee, ...diğeri de artık bu... ...Traveling Wilburys parantezini kapatmak için... ...Wilbury Twist... The grass ain't green It's kind of yellow See what I mean Look up your chimney The sky ain't blue It's kind of yellow You know it's true It's so hard out. Something rough Be careful when you're talking And saying all that stuff Take care when you are breathing Something's funny in the air There's some things I'm not saying About what's happening out there It's inside out Look into the future Stick out. Class. Class. ain't never been nothing quite like this it's a magical thing called the Wilbur and Jack for the band, howl at the moon, moon. Ain never been another girl like this Everybody's talking about the Wilber and Twist There's nothing for, for you all to do Spin your body yeah. ...Traveling Wilburys'den dinledik... ...arka arkaya iki parça... ...Inside Out ve Wilbur Twist... ...böylece Tom Petty'nin... ...Traveling Wilburys dönemini... ...dinlemiş, kapatmış olduk... ...tabii ki hızlıca... ...aklımı kurcalayan bir... ...noktayı ben burada... ...dile getirmek istiyorum... ...rak müzisyenlerine... ...baktığımız zaman bir... ...çok çok genç yaşta ölenler var... İşte yani... Sayısak belli. Jimi Hendrix, Janis Joplin en başta, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse bunlar böyle 30'u bile görmemiş insanlar. Bir, arada bir başka grup var. Ee, mesela işte Prince gibi, George Michael gibi. Hani rakçı sayamayız kendisini ama fazla. John Lennon, Michael Jackson. Bunlar böyle 40'la 50'ler yaşlarda ölen kişiler. Yani çok genç değiller ama bir eceliyle ölme durumu da yok. Bir de aslında işte böyle e eceli neredeyse gelip gidenler var. Belki Chuck Berry'i öyle sayabiliriz. Emerson Lake Palmer'dan, Great Lake işte David Bowie bilmiyorum girer mi o kategori diyeceğim şey şu 1960'ların sonunda 70'lerin başında işte teenager olan ya da 20'li yaşlarda olan bir kişi için ne kadar heyecan verici bir kişi çünkü e, sizle aynı yaşta olan bir müzisyenler jenerasyonu var ve onlar büyüyorlar. Siz büyüdükçe onlar da beraberlerinde müzikal açıdan da büyüyorlar. Yaşları da şey yapıyor falan ama e, 1960'larda rock müzik dinleyen kimse için yaşlı rockçı diye bir şey herhalde söz konusu değil. Dolayısıyla o müziğin doğumu da o zaman. Yani evet 50'lerde bir rock roll şeysi gelmiş geçmiş cereyanı. Or oradan 50'lerden kalan bir sürü müzisyen var ama bu anladığımız anlamda rock müziği 60'larda doğuyor, 70'lerde ilerliyor. Ve e, o insanlar da hep o yaşlarda. Şu anda öyle bir yerdeyiz ki o gün bunları genç olarak dinleyenler işte hayatlarının artık ileri yaş. ...dönemindeler ama... ...müzisyenler de öyle. Dolayısıyla... E, ...yani Rolling Stones'dan bir... ...heyecan verici albüm mü... ...beklenir yoksa işte böyle... tüf falanca... ...vefat etti mi beklenir? Ben ancak ikincisini bekliyorum. Abi Keith Richards'tan bahsediyorsan adam kapatıp gidecek... ...biliyorsun gezegeni. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Keith Richards'a özel paranteze alabiliriz. Ama şey... ...böyle bir durum var. Yani o zamanlar... ...için ne kadar heyecan verici olan... ...bu olay aradan... Işte ...neredeyse elli yıl gibi bir zaman... ...geçtiğinden sonra... ...bana biraz böyle... ...depresif geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. sus akışımıza döneceğiz. Evet... Bu iki şarkı ile birlikte, az önce dediğimiz şarkılarla birlikte Travelin' Wilburys dönemine bir nokta koyduk. Belki daha sonraki programlarda yeniden böyle bir başlık açılır. Fakat 1986 ve 87 yılında Bob Dylan ve Tom Petty'nin kesiştiği bir diğer eylemlilik de toplam 90 konserden oluşan ve iki farklı isimle alınan iki farklı tur. İlki 1986 yılındaki True Confessions adlı tur. İkincisi ise 1987'de e, toplam 30 konserden oluşan Temples in Flames adlı e, konserler dizisi diyelim. Geçtiğimiz yıl e, bu 1986 yılındaki turne kapsamında e, Sydney'de, Avustralya'da verilen hatta e, tarihinde de verelim. 24 Şubat 1986 yılında Tom Petty ve Bob Dylan'ın elbette arkalarında The Heartbreak, Heartbreakers ile birlikte e, verdikleri bir konserin kaydına uğrayacağız. Bu iki turne hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu çok kısa bir şey ekleyeyim. E, Dylan'ın kariyerinin dip noktası. Bu 80'lerin ortası dönem özellikle aslında... E, anlamda Tom Petty ve Heartbreakers e, Dillon'u e, dahil ederek veya dahil olarak e, kıyak geçiyor diyebiliriz. Bunun dışında fazla bir şey ek eklemeyeceğim. Ben de şunu ekleyeyim. ikinci e, türneye Tom Petty eşini ve 5 yaşındaki kızını da alarak e, maa ile çıkmak zorunda kalıyor. Bunun da aslında bir e, başka nedeni var. Bunu bir anekdot olarak Anlatmak isterim fakat e, bu anekdoda e, da aslında e, anekdotu da konu alan e, I Won't Back Down e, şarkısını çaldığımız zaman belki bunu anlatayım. O şarkıya da bir şarkı daha var galiba. Evet I Won't Back Down elbette çalacağız ama şimdi e, bu 1986 tarihli e, 24 Şubat gecesi verilen konserin... E, ...set listinden iki şarkı seçeceğiz. İlki bir Bob Dylan şarkısı... ...All Along the Watchtower gelecek. Farklı bir yorum ve... E, ...orkestrasyon... ...The Heartbreakers tarafından... E, ...ve Tom Petty'nin de... E, ...geri vokal katkılarıyla dinleyeceğimiz bir yorum. İkinci dinleyeceğimiz şarkı ise... E, ...bir Tom Petty... ...hit şarkısı... ...Refugee'yi dinleyeceğiz. Onu da... E, ...muhtemelen Bob Dylan'da sahnede... E, Buna dair bir e, ibare yok vokal yapmadığı için <gülüyor> ama e, en azından ekiple beraber katkı koyduğunu tahmin ediyoruz. Önce All on the Watchtower arkasından Refugee. 94.9 açık radyoda Sarhoşatlar zamanı ve zamanlar değişirken ortak yayını Tompeti parantezinde devam ediyor. Geçen hafta 66 yaşında kalbi durup bizlere veda eden Tompeti'yi umurladık. Bu akşam bir anlamda son vazitemizi yapıyoruz pazar kuşağı programcıları olarak. Fonda ise 24 Şubat 1986 tarihinde Avustralya, Sydney'de Bob Dylan ve Tom Petty'nin The Heartbreakers'la birlikte verdiği konserin hatta tam adıyla e, True Confessions turnesinin Sydney ayağında e, çalınan bir Tom Petty klasiği refüji. Evet, e, Tom Petty ve grubu içinde sok, sık kullanılan bir e, söz e, konser grubu oldukları yönünde. Yani konserde Bob Dylan'la aksine epey etkileyici oldukları Dylan'ın kendisi tarafından dahi e, dile defaatle getirilmiş bir şey. Bunu da bu şekilde gösterme fırsatı bulduk. Şimdi yeniden Tom Petty diskografisine dönelim. Tabi Tom Petty kariyeri boyunca e, Tom Petty ve Heartbreakers ismiyle kayıtlar yapmış ama bu e, tabloda e, ikinci saatin başında Güven Hoca'nın da bahsettiği gibi e, üç solo albüm ve iki de Matrcash isimli grupla verdiği, daha doğrusu kaydettiği albüm var. Biz şimdi solo kariyerine döneceğiz. 1989 tarihli Full Moon Fever albümüne uğrayacağız. Bu albümden iki şarkı dinleyeceğiz ama bir şarkının hikayesi ile ilgili Güven hocanın size aktaracakları var. ama aslında e, hikaye e, o albümden iki ile ilgili... ...Tom Petty öldükten sonra... ...radyoda dün... E, ...eskiden yapılmış... ...yandisiyle bir söyleşi... E, ...dinledim... ...ben de bu anekdotu aslında oradan... ...aktarıyorum... E, ...şimdi Tom Petty'nin... ...diskografisine baktığımız zaman... ...1987 senesinde... ...Nisan'da Let Me Up... E, ...albümünü çıkartmış... ...Heartbreakers e, grubuyla birlikte... Mayıs ayı sonunda da galiba Bob Dylan'la birlikte tırneğe çıkmak üzereler. Her şey yolunda gidiyor. 17 Mayıs 1987 günü 5 yaşındaki kızı ve eşiyle birlikte evde kahvaltı ederken... ...burunlarına bir yanık kokusu gelmeye başlıyor bir yerlerden. Ve bir anda fark ediyorlar ki aslında evin içinde yangın çıkmış. Yangın çok hızlı bir şekilde evi sarıyor... Ee, zor bela kendilerini dışarı atıyorlar. Ee, yangını söndürmeye çalışsalar da başarılı olamıyorlar. İtfaiye geliyor falan. Fakat ev tamamen yanıyor. Yalnız e, evin bodrum katındaki tompetinin e, stüdyosu büyük ölçüde kurtuluyor ve e, işte bu master tekleri falan e, materyallerini kurtarabiliyorlar. Fakat ee, evde yaklaşık 1 milyon dolarlık bir zarar e, meydana geliyor. Ve daha sonra anlaşılır ki aslında bu bir kaza değil birisi yakmış. Evin e, arka taraftaki e, girişindeki merdivenin üstüne e, çakmak gazı dökerek e, ateşe vermiş. Bu halen çözülememiş bir olay. E, söyleşi e, Tom Peti diyor ki aslında ben kimin yaptığını biliyorum ama Elimde bir kanıt olduğu için bir şey söyleyemiyorum fakat bu e, çok insanın özel hayatına tecavüz eden bir olaydı ve ben o günden sonra şarkı sözlerimde e, ateş kelimesini kullanamadım. E, hatta evsiz kaldıkları için e, turniye, e, Bob Dylan'la çıktıkları turneye beş yaşındaki kızı ve işini de götürüyor, birlikte yola çıkıyorlar. Böyle bir anekdot bu halen çözülememiş bir olay Kimin yaktığı belli değil Tom Petty daha sonra bu yanan evin yerine yeni bir ev inşa ediyor Bodrum katındaki stüdyosunda olduğu gibi muhafaza ediyor Ve bu olaydan iki sene sonra çıkmış olan albümü Full Moon Fever'da kendisinin ilk solo albümü bu albümün ilk iki şarkısı I Want Back Down ve e, Free Fallin. E, Free Fallin en e, sevilen ve e, meşhur olan Tom Petty parçalarından bir tanesi. Tom Petty e, bu ev yandıktan sonraki ruh halini en iyi anlatan şarkı olduğunu söylüyor. Bu serbest düşüş şarkısının. I Want Back Down ise işte bir başkaldırı, meydan okuma şarkısı. Ben ee, geri adım atmayacağım, boyun eğmeyeceğim e, diyor şarkıda. Bu şarkı aslında Amerikan siyasetinde de en e, çok kullanılan ya da kullanılmak isteyen şarkılardan bir tanesi hatta George W. Bush kendi seçim kampanyasında bir süre e, bu şarkıyı kullanmış fakat e, Petty bundan hoşlanmadığı için e, avukat aracılığıyla müdahale etmiş ve e, şarkının kullanımını Duydurtmuş e, anekdotlarım böyle Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok aslında Hepsini girebilir şarkıların Küçük bir ek yapı. bu albümde Prodüktör koltuğunda e, Mike Campbell'la birlikte Tom Petty'nin e, yoldaşı, gitarist Önemli bir gitarist Mike Campbell'la birlikte Jeff Lynne var O sadece bu albümde değil Birçok Tom Petty albümünde prodüktör olarak Hatta şarkı yazımında da Destek veren bir Wilbury Evet o zaman peş peşe Free Fallin ve I Won't Back Down dinleyeceğiz ve birazdan son anons ve son bir şarkıyla noktayı koyacağız. She's a good girl. Love is her mama. Love is Jesus in America too She's a good girl It's crazy about Elvis Loves horses And her boyfriend too And it's a long I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking her heart 1989 yılı Tom Petty'nin ilk solo albümü Full Moon Fever, I Won't Back Down dinledik. İki saatin Tom Petty anmasının sonuna geldik. Evet beyler son sözleri alalım. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> e benden de öyle. Evet. Yani toprağa bol olsun. Hoşçakalın. Evet 67 yaşında hayata veda etmiş oldu. E, bizden de ee, bir hoşçakalı böylece e, almış oldu Tom Peti diyelim. Ben de herkese alasım diyorum. Peki öyleyse e, sıkıştıramadık e, ne yazık ki birçok Tom Peti şarkısını. Önümüzdeki hafta belki sarhoşatlar zamanında e, bu e, gecenin devamı niteliğinde bir programa e, imza atarız Açık Radyo'da. Kapanış şarkımız last diye olacak önümüzdeki hafta başka bir konu parantezinde görüşmek üzere iyi haftalar. There goes the last DJ Who plays what he wants to play And says what he wants to say Celebrate mediocrity. All the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Times it'll kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says. Sarhoş Atlar Zamanı Konu parantezinde rak Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar